425. Konu, Hazreti Ebu Bekir'in Rumlarla savaş hususunda Eşeybıl'a istişare etmesi, Hazreti Ebu Bekir, Rumlara karşı savaş açmak istediğinde içlerinde Hazreti Ali, Ömer, Osman, Abdurrahman bin Avef, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın da bulunduğu muhacir ve Ensar'ın Bedir'e katılanlarıyla diğer sahabileri çağırttı, huzurunda toplandıklarında onlara şunları söyledi, Allah'ın nimetleri sayılamayacak kadar çoktur ve hiçbir amelde Allah Teala'nın bu mükafatlarına karşılık olamaz. Hamd yalnızca ona mahsustur. Allah sizin kalbilerinizi birleştirip aranızdaki düşmanlıkları kaldırdı. O sizi İslam'a kavuşturarak şeytanı sizden uzaklaştırdı. Artık şeytan sizi tekrar şirke düşürmekten ümidini kesmiştir. Allah'tan başka ilah edinmeyiniz. Bugün Araplar bir baba ile bir annenin çocuklarıdırlar. Sizleri şunun için çağırttım ki ben Müslümanları Şam diyarında bulunan Rumlarla cihat etmeye göndereceğim. Gayem Allah Teala'nın Müslümanlara yardımlarıyla onun isminin en yüce olmasıdır. Bunun yanı sıra bu cihatta Müslümanlar için çok büyük kazançlar da olacaktır. Şöyle ki Müslümanlardan bu yolda ölenler şehit olacaklar ve Allah katında çok büyük mükafatlar göreceklerdir. Geride kalanlar ise dinlerini müdafaa etmiş olarak yaşayacaklar ve bunlar da Allah'tan cihad sevabını alacaklardır. Bunlar benim görüşümdür, şimdi de sizler, görüşlerinizi söyleyin.